Bir günah işliyorum, artan pişmanlık tövbe ediyorum. Aynı günah tövbe tekrar işliyorum. Daha çok pişmanlıyım, yine tövbe ediyorum. Bu şey sürekli devamı. Nasıl davranmam lazım, nasıl tövbeni ömür boyu sürmesi Bir defa birincisi yaptığımız tövbe şudur. Yaptığın hatalardan kalbin nefret etmesi, pişmanlık duyma. İhlasla Cenab-ı Hakk'a yalvarman, dininle kalbinin bir ahenk olması, ve dilinin o tövbesini senin ameli sahihlerle takviye etme. Bu şekilde tövbe şey yapar. Aksi halde olan o tövbe, Cenab-ı Kur'an Kerim'de iblis sen Allah'ın affıyla kandırmasın bu Efendim gençlerimiz İslam'dan çok uzak bir hayatın içinde büyüyorlar. Onları İslam ısındır mı? Nasıl bir İslam sunmak gerekir? Nasıl bir dil kullanmak gerekir? Malum bir globalleşen bir dünya içindeyiz. Daima güçlü milletlerin, güçsüz milletler... ...hegomanyasına girer. Ve kendi kültürleri yavaş yavaş... ...ortadan kalkar. Tanzimat'ta da öyleydi. Fransa'ya gitti. Devlet adamlarının bir kısmı... ...Ali Paşa, Fuat Paşa'lar. Döndüler. Orada kalp ameliyatı oldular. Apoletleri Osmanlı'ydı. Kalpleri Fransız'dı. Tanzimat'ın getirdiği netice... En sonunda işte koca importo bitti. Yani yabancı bir elbiseyi giymen gibi. Her bakımdan onun şey belli olur. Defosu ve aykızdı. Bugün de bu global dünyanın karşısında da bir menfaat felsefesinin yaygınlığı var. Yani insanlar bir menfaat bir e, pragmatist oportunist bir duruma girdi. Nefsane hayatın girdabında boğuluyor. Televizyonlar maalesef maalesef çok menfi terkinlerin içinde. Filmler vesaire şu bu. İnternetler daha beteri ne bileyim bir Hong Kong'un istediğin mahallesini, bir rezalet sokağına girebiliyorsun. Şimdi aileyi ne oluyor? Televizyon ve internet yönlendiriyor. Sokakların vehameti var. Sokakların insafı yok. Maalesef eğitim yetersiz kalıyor. Tabii böyle bir zor bir zamandayız. Tabii bu zamanda muhafaza etmek nasıl olacak? Ancak Kur'an'ı ve sünneti hayatımın her safhasına yaygınlaştırabilmek. İbadetimize dikkat etmek, haramlara dikkat etmek. Kendimizi daima bir muhasebe etmek, bir imtihan dünyası içiniz, gerçek imtihanı Allah benim bu halimden razı mı? kendimizi toplumdaki insanlarla değil de asıl sadece insanları ile kıyas yapmamız lazım. Ben o insanların neresindeyim? Bu gayreti içinde olmak lazım. Gıdaya dikkat etmene kul hakkını dikkat etmene ibadetler ibadetlere dikkat Kur'an mesajlarından, Kur'an'dan mesajlar almamıza lazım. Yani Kur'an ölüye indilen bir kitap değil. Diriler için, hidayet rehberi. Nasıl bir farsız arabayla gidemezsin bir yere? Kur'an da sana ışık tutuyor. Dünyada mesut olmak istiyor musun? Huzurlu bir toplum içinde olmak istiyor musun? Kabirinin, mezarın nasıl olmasını istiyorsun? Kıyamette nerede olmanı istiyorsun? Kıyametten sonra nerede olmanı istiyorsun? O zaman Kur'an'ın rehberliğine, sünnetin rehberliğini muhtaçsın. Ölüm ne zaman gelecek? Bir meşhur. Bir kabristana gittiğimiz zaman herkesin yaşında bir mezar görürüz. Bir çocuk bile kendi yaşında çok orada mezar seyreder. Cenab-ı Hak meçhul bırakmış ölümü. Yarın diyenler helak oldu buyuruyor Efendimiz. Gazali'nin burada güzel bir misali var. Oğlum diyor bugün öldüğünü farz et diyor. Genç de ölüyor, çocuk da ölüyor diyor, yaşlı da ölüyor diyor. Ah keşke diyecek, ne kadar eyvah vah vahlar diyeceksin diyor. Bugün de aklını başına aldı, bundan sonraki ölümün sana bir avans verildiğini farz et diyor. Ona göre hayatını değerlendir buyuruyor Gazali Hazretleri. Yine kendimizi korumak için yine Gazali Hazretleri diyor ki, fikri akrabalıktan sakının diyor. Fikri akrabalık diyor, zaman içinde diyor, kalbi akrabalığa götürür, ayak kayar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem dedi, menteşe beybi kavmin fevbe minhüm buyuruyor. Bakın 10 Muharrem'de oruç tutuyordu Müslümanlar. Yahudiler geldi biz de oruç tutuyoruz dedi. Bugün dediler Musa'nın kurtulduğu bir gündür dediler. Biz dedi Peygamber Efendi Musa sizden daha yakınız dedi. O zaman biz dedi bir, bir gün evvel tutalım 9-10 tutalım ya 10-11 tutalım buyurdu. Yani ibadette bile bir yakınlık olmuyor, bir İslam şahidi bir İslam karakteri muhafaza edilecek. Daima İslam'ın bir güler yüzü gösterilecek. Gecenin diyor, üç haftalığı geliyor diyor. Üç haftalığı de cinniler. Abdesti yatalım. Ayetel Kürsü okuyalım. Klak ve Nas surelerini okuyalım. Bolca her zaman. Üç haftalığı onlar türlü türlü. Müslümanı var, Hristiyanı var, Mendeburu var, iyisi var, kötüsü var. O şekilde koyduralım inşallah. İsim koyma ulusunda bir soru soruyorum. İsimde, onu da söyleyeyim, isim müsemmayı çeker. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir beldeden giderken o beldeyi sorardı. Bu kariyerin, bu köyün ismi nedir derdi. Eğer bazen kötü isimse o ismi değiştirirdi. De. İsim isim müsemmayı çeker. Çünkü isim tekrarlıyorsun devamlı. Hatta Efendimiz sürdüğünde güzel, hoş gelen isimler koyun buyurdu. Onun için... Güzel bize hatırayı canlandıracak, manevi hatırayı canlandıracak, o tip isimler koymamız tercih edilir. İnşallah Cenab-ı Hak memleketimizi anarşiden, şerirlerden muhafaza buyurur inşallah. Bu vatan evlatlarına şehit olan vatan evlatlarına daima dua ederim, onları dualarımızda unutmayalım, onlar bizim yavrularımızdı. Kendi yavrumuz da o şekilde şehit olabilirdi, daima onları hatırlayalım. O şehit olan yavrularımıza dua edelim inşallah. Allah onların genç yaşta şehit oldular. Cenab-ı Hak onları inşallah ahiret mükafatı ihsan eylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.